Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah vebad. 20. Yasak Kadının Hamama Gitmesi Hamam ile kastedilen herkese açık olan yıkanma ve duş alma yerleridir. Günümüzdeki güzellik salonları, masaj salonları ve sauna gibi yerler de bu kapsamdadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kadınların evleri dışında elbiselerini çıkarmalarını yasaklamıştır. Aişe radiyallahu anha bu yasaklamayla kadınların hamamlara gitmelerinin mekruh olduğuna istidlalde bulunmuştur. Melih bin Usame'den gelen rivayete göre o şöyle demiştir. Şam halkından bazı kadınlar Aişe radiyallahu anha'nın yanına geldiler. Onlara, ''Siz kimlerdensiniz?'' dedi. ''Şam halkındanız.'' dediler. Aişe radiyallahu anha, ''Herhalde siz kadınları hamamlara giden beldedensiniz.'' dedi. Kadınlar, ''Evet.'' dediler. Aişe radiyallahu anha, ''Bakın, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini duydum. Evinden başka bir yerde elbisesini çıkaran herhangi bir kadın, Allah Teala ile arasındaki haya örtüsünü yırtmıştır. Hadis Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Maci'de geçmekte. Fakat bu çağın çoğu kadını masaj salonlarına, sauna ve buhar banyolarına gidebilmektedirler. Bu gibi yerlerde bulunan görevli erkekler, Müslüman hanımların mahremiyetlerine önem göstermemekte. Onları muhafaza etmemektedirler. Hatta bu gibi yerlerde bulunan görevlilerin çoğu, fısk ehli, nefsani ve şehvani arzular peşinde koşan kimselerden oluşmaktadır. Müslüman hanım kardeşim, Biliyorsun ki, bu gibi yerlerde kadınlar birbirlerinin avretini ve hatta buralarda çalışan erkekler, oraya gelen kadınların avretlerini görebilmektedirler. Dahası, Allah için mahremiyete riayet etmeyen bazı kadınlar bedenlerini yabancı erkeklere ovdurup masaj yaptırmaktadırlar. Bunların hepsi Allah muhafaza zinaya yol açan sebeplerdendir. Müslüman hanım kardeşim sana düşen görev şudur. Avretlerin açıldığı, namusların kirletildiği bu gibi yerlerden, Kesinlikle uzak durmalısın. Hatta bu gibi yerlere gidip geldiklerini bildiğin kadınları da uyarmalısın. Çünkü bu görev iyiliği emredip kötülüğü yasaklama kabiliğindendir. 21. Yasak Musibet anında dövünmek, elbiseyi parçalamak. İbn-i Mes'ud radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yanaklarını döven yakasını bağrını yırtan ve cahiliye davası güden bizden değildir. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Ebu Burde bin Ebu Musa'dan gelen rivayete göre o şöyle demiştir. Ebu Musa'ya bir ağrı isabet etti ve bayıldı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Ailesinden olan başka bir kadın bağırdı ama Ebu Musa, Hiçbir cevap veremedi. Ayıldığında şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beri olduğu şeyden ben de beriyim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salika, halika ve şakkadan beridir. Hadis Buhari ve Müslim'de geçmekte. Salika kardeşlerim. Musibetle karşılaştığında sesini yükselten kadın anlamına gelmektedir. Halika ise, musibetle karşılaşınca saçlarını kazıyan kadın demektir. Şakka ise, musibetle karşılaşınca elbisesini parçalayan kadın demektir. Bu iki hadis, musibet anında yüksek sesle ağlamanın, elbiseyi parçalamanın ve saçları kazımanın haram olduğu konusunda açık ve nettir. Bu davranışların üçü de matemlerin 40'ı, 52'si adı altında yapılan anma toplantılarının genel görünümü haline gelmiştir. Her müslüman hanıma düşen görev, kaybettiği kişinin ardından duyduğu hüzünle şer'i sınırlara riayet etmesidir. Bu sınırları kesinlikle aşmaması gerekir. Aksı halde günah işlemiş ve böylelikle de Allah'ın gazabına maruz kalınmış olur. <gülüyor> 22. Yasak Ölü ardından ağıt yakmak Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İnsanlar arasında iki davranış kendileri hakkında küfürdür. Soya yani nesebe sövmek ve ölünün arkasından ağıt yakmaktır. Bu hadis Müslüm'de geçmekte. Ebu Malik el-Eş'ari radiyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ölünün arkasından ağıt yakan kadın ölümünden önce tevbe etmediği takdirde kıyamet gününde üzerinde katrandan bir elbise ve uyuzlu bir gömlek bulunduğu halde diriltilir. Bu hadis üstünde 934 no'lu hadis olarak geçmekte. Dileyen müracaat edebilir. Ey Müslüman hanım kardeşim! Ağat yakan kadınlar için bildirilen şu şiddetli tehdide, kıyamet gününde düçar olacağı şu azaba bir Bak! Yakınları vefat etmiş olan kadınların ölümü bildirmek için sergiledikleri davranışlar ibret nazarıyla ve düşünerek bakmamızı hak etmiyor mu? Bu davranışlardan dolayı bu kadınların nasuh bir tevbeyle Allah'a tevbe edip bağışlanma dilemeye, ona yönelmeye ve kıyamet gününde azabı ve perişanlığı beraberinde getiren bu çirkin fiili terk etmeye ihtiyaçları yok mu? Allah'ım bizleri bu günahlardan koru. Kadınlarımızı, kızlarımızı ve bacılarımızı bu masiyetten muhafaza eyle ya Rabbi. 23. yasak. Ölenin ardından üç günden fazla yas tutmak. Fakat ölen kocası ise yaş süresi dört ay on gündür ki bu İslami bir kaydeden dolayıdır. Zeynep binti Ebi Seleme radiyallahu anha bir hadiste şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Habibe radiyallahu anha'nın babası öldüğünde yanına gitmiştim. Ümmü Habibe radiyallahu anha sarı renkli halük kokusu ya da bir başka koku istedi. Önce bir kıza yani cariyeye sürdü. Sonra da kendi yüzünün yan kısımlarına süründü. Ardından da vallahi kokuya herhangi bir ihtiyacım yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberdeyken şöyle dediğini duymuştum buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kadının 3 günden fazla yas tutması helal değildir. Sadece kocası için 4 ay 10 gün yas tutar. Zeynep radıyallahu anh'a anlatmaya şöyle devam eder. Daha sonra erkek kardeşi ölmüş olan Zeynep binti Cahş'ın yanına gittim. Koku istedi ve süründü. Sonra da vallahi kokuya herhangi bir ihtiyacım yok. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberdeyken şöyle söylediğini duydum dedi ve yukarıdaki hadisin aynısını zikretti. Zeynep devamla şöyle demiştir. Annemin yani Ümmü Seleme'nin şöyle söylediğini duymuştum. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Allah'ın Resulü! Kızımın kocası vefat etti. Kızım gözünden rahatsızlandı. Gözüne sürme çekebilir miyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki ya da üç kez hayır dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ancak dört ay on gün beklemesi gerekir. Siz kadınlardan biri cahiliye döneminde dar ve küçük bir eve kapanır, en kötü elbiselerini giyinir, koku sürünmez ve böylece tam bir sene geçirirdi. Şeriatta yas tutmak, koku sürünmeyi ve süslenmeyi terk edip hüzün elbiselerine bürünmektir. Bazı kadınların yanaklarına vurarak Elbiselerini yırtarak dövünmeleri ise önceki bölümde de belirtildiği gibi haramdır. Bu hadis kadının kocası dışında baba, kardeş, amca veya dayısı gibi vefat eden kimselerin ardından üç gün yas tutabileceğini beyan etmektedir. Bu süreden daha fazla yas tutmak ise yasaklanmıştır. Koca için tutulacak yasın süresi ise dört ay on gündür. Bu iddet müddetiyle aynıdır. Böylelikle kadının rahmenin temiz olduğundan emin olunur. Ve zan ve töhmet gibi kötülükler def edilmiş olur. Fakat birçok kadın kocalarının vefatıyla süresiz olarak karalara bürünüp koku ve süsü terk ederek çok çirkin bir görünüme girmektedirler. Kaybetmiş oldukları baba, kardeş gibi yakınlarının arkasından meşru sürenin çok çok üstünde yas tutmaktadırlar. Hatta bazı kadınlar senelerce bu tutumlarını devam ettirmekte ya kendileri evlenmemekte ya da oğullarının veya kızlarının evliliklerini geciktirmektedirler. Bu tavırların tek gerekçesi de ölüye hüzün duyulması gerektiğidir. Fakat Allah subhanehu ve Teala'nın şeriatında böyle bir davranış kesinlikle yoktur. Müslüman hanımlara düşen, vefat eden kim olursa olsun, ister oğul, ister kız, ister baba, ister ana, isterse koca olsun, yas tutarken şer'i sınırlara... ...riayet etmektir. 24. yasak Cenazeyi takip etmek Ümmü Atiye radıyallahu anhadan gelen rivayete göre o şöyle demiştir. Cenazeleri izlemekten nehyolunduk ama diğer haramlar gibi sıkı tutulmadı. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. Bu hadis kadınların cenazeleri izlemelerinin tahrimi mekruh değil tenzihi mekruh olduğuna delalet etmektedir. Çünkü Ümmü Atiye radiyallahu anha, diğer haramlar gibi sıkı tutulmadı demiştir. Bu nehyin illeti şudur. Cenazelerde kadınların feryat, ağıt, sabırsızlık gibi tutumlar sergiledikleri bilinmektedir. Hatta daha da ileri giderek dövünüp giysilerini parçalamaya kadar vardırabilmektedirler. Kadınların cenazeleri izlemeleri bu tür davranışlara götürecekse mefsedet ve fitne mahalli olması hasebiyle cenazeye çıkmalarının engellenmesi daha evladır. Ayrıca İmam Malik rahimehullah genç erkeklerin şehvetlerini tahrik etmemesi için genç kızların cenazeye katılmasını mekruh görmüştür. اخر دعوانا ان الحمد لله رب